Bölüm 128. Oturma ve yatma adabı. Hadis 820. Abdullah İbni Yazidten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, mescitte bir ayağını diğer ayağının üzerine atmış, sırt üstü yatarken görmüştür. Hadis 821.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 Mahremenin kızı kayleden Allah ondan razı olsun. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellemi, dizlerini karnına dayamış, elleriyle dizlerini tutup kabayetleri üzerine oturmuş vaziyette gördüm. Oturuşundaki bu huşu ve tavazuyu görünce korkudan irkildim. Hadis 824. Şerit İbni Süveit, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün sol elimi arkaya atıp, elimin hayasına dayanmış otururken, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana uğradı ve Allah'ın gazabına uğramış olanlar gibi mi oturuyorsun buyurdu.